Kabe Kabe, müminlerin kalbinin müşterek attığı bir mihrap ve insanlar için vaz edilen ilk ev takdir ve tebciliyle yüceltilmiş ilk mabettir. Temeli, yeryüzünde henüz harcın, taşın, tuğlanın bilinmediği bir dönemde, gökler ötesi alemlerde planlandı ve durulardan duru bir nebi'nin eliyle gerçekleştirildi. Oturduğu zeminin o işe tahsisi Adem nebi'nin yeryüzünü teşrifinden yıllar ve yıllar önce kararlaştırılmıştı. Öyle ki bir gün melekler Hazreti Adem'le karşılaştıklarında "Sen var edilmeden evvel bizler defaatle Kabe'yi tavaf ettik." diyeceklerdir. Tufandan sonra hatırla o zamanı ki İbrahim ve İsmail aleyhümselam kâbe'nin temellerini yükseltti ve şöyle dediler. Ey Rabbimiz bizden bu hayırlı işi kabul buyur. İlahi beyanıyla peygamberler babası Hazreti İbrahim ve onun oğlu Hazreti İsmail dümdüz olmuş Kabe arsası üzerinde onu yeniden inşa ettiler. Arzın merkezinden Sidretül Münteha'ya kadar ins, cin ve meleğin her zaman çevresinde dönüp durduğu bu amudi nurani nurdan sütunun yeryüzünde mücessem bir kesiti sayılan Kabe her lahza, görünür görünmez milyarlarca temiz ruhun harimine can atıp vuslat aradığı öyle eşi olmayan bir binadır ki, kıymeti semalara eşittir dense sezadır. Zaten o gökte ve yerde Allah'ın evi manasına Beytullah olarak iade edilmektedir. Her yıl ehri iman, dünyanın dört bir yanından uçak, vapur ve otomobillerle onun yumuşak, yemyeşil ve ötelere açık sıcak iklimine koşar ve daha yolun başında bütün günlük endişe ve telaşlardan sıyrılarak, sırtındaki saadet temiz ve beyaz urbalarıyla, tarifi imkansız bir imrendiriciliğe ulaşır ve adeta meleklerle atbaşı hale gelir. Bu kutlu yolculukta az çok hemen herkes, Bambaşka bir alemin sahillerinde farklı bir dünyaya doğru yol aldığını duyar gibi olur. Ve bütün seyahat esnasında hep hayret kuşaklarında dolaşır diyor. Kah ulu bir çınarın duruşu gibi bakarlığı kah bir korunun sükûtunu andırır mahiyette heybetli ve kah bir denizin ürperticiliğini hatırlatır şekilde azametli, ama mutlaka samimi ve ihlaslı. Kabe yolları oldukça uzun, mesafeler de insafsızdır. Tasavvuf yolunun seyr-ü sülükü, tasviyenin çilesi, cennet çevresinin tepeleri, cehennem civarının çukurları gibi bu mübarek seferinde bir kısım sıkıntıları vardır. Ama bunlar, ruhi gerilimin daha da artması ve iç hazırlığın tamamlanması için şarttır. Bu uzun yolculukta herkes, derecesine göre kendini hazırlar. Dolabildiğince dolar, gerilir ve büyük bir birikimle gider, oraya ulaşır. Bu mübarek yolculuk, Eski zamanlarda atlarla, develerle yapılırdı. O devirde hacılar Kabe'ye varıncaya kadar yüzlerce makam, yüzlerce merkade uğrar. Embiyayı izamın yaşadığı yerleri ziyaret eder. Hayalen onlarla buluşur, görüşür. Evliya ve asfiyanın meclislerine koşar. Onların aydınlık ikliminden ışık alır. Ve bu masmavi, Mana dolu yollarda yüzüyor gibi yolculuk yapar. Bir güzellik, bir şiir, bir romantizm banyosu almışçasına ruhunun gücüyle silahlanır. Mana alemlerinden gelecek varidatı duymaya hazır hale gelir. Ve sonra da gidip hak kapısının tokmağına dokunurlardı. Evet. Bütün bir yol boyu, görüp duydukları şeylerden, kalplerinde, ruhlarında hasıl olan en derin seziş ve duyuş kabiliyetleriyle gidip Kabe'ye ulaştıklarında, onu, başı gökler ötesi alemlere uzanmış, oradan ziyaretçilerine bakıyor ve için için bir iştiyakla onları bekliyor bulur ve şiddetli bir vustat arzusuyla kendilerini onun kucağına atarlardı. Evet, onun vakarlı bir yüze benzeyen cephesini ve bu nurlu çehrenin çevresinde mermerlere akseden gölgesini, göklere doğru uzayıp giden manasını, etrafa ışık yağdıran atmosferini gören her gönül, kendince bir şeyler duymaya, bu derin simanın arkasındaki manaları sezmeye, ve bu mübarek yolculuğa sebep teşkil eden gayedeki hazı en derin bir ibadet neşvesi içinde tanımaya başlar ve zevklerin en erişilmezine erer. Kabe bulunduğu noktaya o kadar uygundur ki ona dikkatlice bakan herkes bulunduğu yerde onun ruh ve manası arasındaki sımsıkı bağı hemen sezebilir sanki o hariçten getirilmiş rastgele malzeme ile değil de yerden fışkırıp çıkmış veya gökte melekler tarafından inşa edilip bir ahirete yeryüzüne indirilmiş gibidir. O yanı başındaki yanmış, kavrulmuş büyük küçük dağ tepe ve taş yığınları arasında bir zikir halkasındaki ser zakire benzer. Çevresindeki her şeyi onun iniltileriyle inler, onunla yukarılara el kaldırır ve sonra da sessiz onu dinlemeye koyulur. Kabe dost mahremiyetine açık bir haremlik, çevresi ise agyara da açık bir selamlık. Safa Merve, hakikat semasını temaşa için hazırlanmış birer kameriye. makam İbrahim, ötelere yükselten nurlu bir merdiven. Zemzem kuyusu da bu aşk meclisinde bir saki gibidir. Bunların bütünü aşk yolcusunu birden selamlayınca, insan adeta uhrevileşir, ruhuna açılan pencerelerle meleku talimini temaşaya başlar, ve bütün bütün insan muhayyilesi öyle geniş ufuklara yelken açar ki bir adım daha atsa kendini ötelerin hüryalı mavilikleri içine girecekmiş gibi sanır. Kabe yeryüzü binalarındandır ve gerekli materyal de kendi çevresinden tedarik edilerek inşa edilmiştir ama sanki o amağının bağrında kök salıp gelişmiş ve bütün varlığın esrarını ruhunda taşıyan bir nürüfer gibidir. Hem arzla hem de semasıyla doğrudan doğruya olmasa bile dolaylı bir alakasının var olduğu sezilir. O, geçmiş bütün devirlerden değişik çizgilerle en asil, en soylu, en eski bir tarihi pırlanta ve aynı zamanda değerini kat kat artırarak hep yeni kalabilmiş, atik ve antik bir binadır. Hz. Adem, sülbünden gelen bütün nesillerin ruh, karakter ve mizaçlarında en önemli bir kaynak olduğu gibi, Kabe'de yeryüzünde bina ve inşaat vakasının, ruh, mana ve muhtevasını taşıyan sırlı bir ev. O'nun hariminde her zaman cennetlerden esip gelen ve hakikate açık gönüllere dolan bayıltıcı, firdevsi kokular duyulur. Her an dünyanın dört bir yanından koşup O'na gelenler, O'nu gördükleri andan itibaren kendilerinden geçer ve bu umumi mihrabın etrafında ışığın çevresinde raks eden kelebekler gibi pervaz eder durur ve bütün ışıkların hakiki kaynağıyla daha yakından temas yollarını araştırırlar. Kendinden geçmiş gönüllerlerinin tavafı zahiren Kabe'nin çevresinde olmaktadır. Hakikatte ise bu deveran kalbe dayalı nurdan bir helezon içinde mekansızlıkta cereyan etmektedir. Onun iklimine ulaşan ...ve onunla buluşan aşık ruhlar... ...zaten özlerinde mevcut olan o yüksek düşünce ve tasavvurlarda daha da derinleşerek... ...onun büyüsünü daha da bir başka duymaya başlarlar. Böylelerinin nazarındaki Kabe, hak katındaki yeri... ...insanlar nazarındaki manası... ...ruhu özü ve değerleriyle onlara şiir söyleyen, nasihat eden... Ders veren bir üstad halini alır Ve onların ruhlarını sürekli bir şeyler fisin der. Kabe çevresinde her vazife ve mükellefiyetin Kendine göre bir büyüsü vardır Ve imanlı sinelerin Büyünün tesirinde kalmamaları da düşünülemez Her lahza onun çevresinde dönen Zaman zaman büyüyen ve büyüdükçe birsel halini alıp o mübarek mekanın her yanını dolduran tavaftaki ruhlar, o çağlayan içinde duydukları heyecan ve cezbe ile kendilerini bütün bütün unutur, ledünni ve ruhani bir başka aleme uyanırlar. Orada her söz, her dua ve her yakarışta kendi aşk ve ihtiyaçlarının dile getirildiğini hisseder kalplerdeki en mahrem duyguların, duyulmadık en mahrem kelimelerle seslendirildiğine şahit olur. Ve bütün ömür boyu, buradaki ses, ışık ve musik ile bütünleşen hislerle, en erişilmez hazları, en ölümsüz hatıralar içinde elde etmiş olurlar.